Kalpte varsa aşkıcısı güler mi insan söyle Deli gibi severken ben neredeydin lan sen nerede Uğruna ne canlar yaktım oysa ki ben her yerde Sevdim seni sevmezsen ne neredesin lan sen nerede Karanlık gecelerde sen gelirsin aklıma Seni sensiz yaşamak inan ki gider zoruma. Efkarlanıp içeyim ben elimde vardır bira Yokluğunda yanan kanan bendim gülüm her defa Baharı görmeden Aklar düşürdün sen saçıma Ellerimi Açıp açıp yalardım ben Allah'a Yokluğun içimde gülüm Açsa da derin yara Yeminliyim töbeleyim Sevmeyeceğim lan bir daha Merhabayla başlayan Az kelvedayla bitiyor Seni sensiz Yaşamak inan ki bana Koyuyor Nasıl bağladı kendine kalbi Limonsuz atmıyor Lan Allahsız söyle bana Hiç mi canın yanmıyor Ona söyle bana artık Aşktan hiç bahsetmesin Acı çeken bu kalbime Acılar yüklemesin Her gün resmine Bakıp da içtiğimi Bilmesin Ramo seni unutmuş de Kapıyı çarp girmesin Deli gibi sevdim Oysa aklın neresi? Şimdi gelmişti yar bana gel yeniden sev beni hazikdir lan oradan kahpe severmeyim ben seni Allah aşkına çık bu evden bir daha dönme geri Layla layla layla layla layla layla layla lay Layla layla layla lay